Yeşil havadis Türkiye'nin ve dünyanın yeşil gündemi Hazırlayan ve sunan Selin Uğurtaş ve Savaş Çömlek Selam ber dostane Ez Açık Radyo programı Fizan Express'iyle mişnevit. Milat Bülent Kılıç'ten. Doğru hesaplıyorsam bugün İran'daki ayaklanmalar 197. gününde. Bu da olayların altı buçuk aydır son bulmadığı ve devrimin ateşinin sönmediği anlamına geliyor. Okullarda aylarca süren kimyasal saldırılardan sonra eylemler önceki hafta e, yeniden doğuğa çıkmıştı ki bu kez de araya Nevruz yani Noruz tatili girdi. Yani yeni yıl ve ona bağlı olarak söz konusu olan yaklaşık iki haftalık tatil süreci biraz kesintiye uğrattı. E, bu İranlıların kentten kente çadırlarıyla hareket ettikleri kırlarda, bayırlarda, parklarda ama en çok da su ve lavabo olana olduğu için camilere yakın noktalarda kamplar kurdukları bir tatil dönemi. Kuşkusuz azımsanmayacak ölçüde İranlı da ülke dışına çıkıyor bugünlerde. Özellikle de Türkiye gibi komşu ülkelere. Bana öyle geliyor ki İran'daki sokakların yeniden beklenen düzeyde hareketlenmesi için bir süre daha beklememiz gerekecek. Ama bütün İran aynı anda eylem halinde değil diye e, ortalığın süt liman olduğunu da söylememiz mümkün değil. E, çünkü zaten haftalardır emekliler yaşadıkları kötü koşullardan ve aylıklarının düşüklüğünden dolayı eylem halindeler. Bu eylemlere her gün bir yenisi ekleniyor. E, buna kimi kentlerde taksicilerin, fabrika işçilerinin eylemlerini ve grevlerini de eklemek gerekir. Bu listeye bir de aylardır maaş alamayan, yeni yıla parasız giren ve sayıları 500 bini bulan öğretmenlerin eylemlerini eklemek gerekir. Bu türden eylemler hep sürüyor olacak çünkü İran ekonomisi gerçekten çok kötü durumda. Bu arada tabii sokak yazılamaları Kimi yerlerde imamların takkelerini uçurma eylemleri, geceleri pencerelerden slogan atma eylemleri sürüyor. E, ama son haftalarda bu eylemlere güzel ve ilginç bir eylem biçimi daha eklendi. E, özellikle gençler, genç kadınlar sokaklarda bazen gruplar halinde e, başlara açık aldı, batıcıl danslar ediyorlar ve sonra da e, sosyal medyada bu görüntüleri paylaşıyorlar. Hicaba yani örtünmeye ilişkin olarak rejimin yaptırımları ise sürüyor ciddi para cezaları kesiliyor insanlara kadınlara otomobiliyle hareket halinde olan fakat hijaba uygun giyinmediği düşünülen kadınlara para cezaları kesmenin dışında onların otomobillerini de otoparklara çekiyorlar. E, ...bütün bunlara karşın özellikle büyük kentlerde kadınlar örtüsüzlüğü neredeyse olağanlaştırmış durumdalar. E, birçoğu artık sokaklarda başörtüsü olmaksızın dolaşıyor. Şiiri Hafıza Bestesi ise Üstad Hüseyin Alizade'ye ait olan Pire Ferzane adlı çok güzel bir parça dinleyeceğiz şimdi. Bu şarkıyı ilk kez 1978 yılında Perisa Hanım Şiraz Müzik Festivali'nde seslendirmiş ve şarkı daha sonra Su'te Delan filminin müziği olarak kullanılmış. Perisa Hanım şarkıyı göklere uçuruyor ama ne yazık ki onun kaydı pek iyi değil. Dolayısıyla onu çalmayacağım. Sonraki yıllarda aynı parçayı bir de Reha Hanım yani Rahele Berzegari seslendirmişti. Ve o zaman kendisine setarıyla Üstad Hüseyin Alizade ve Tombek sanatçısı Cemşit Şemirani eşlik etmişti. Ama bugün biz başka bir yorum dinleyeceğiz. Parçayı Mehdi Eminyan ile Lübnanlı sanatçı Ebir Neğme seslendiriyor olacak. Yani Farsça ve Arapça bir şarkı dinliyor olacağız. Açık Radyo'da Fizan Ekspresi programını dinliyorsunuz. Bildiğiniz gibi önceki hafta Çin'in gözetiminde İran'la Suudi Arabistan arasında bir anlaşma imzalandı. Son yıllarda iyiden iyiye harap hale gelmiş olan Suudi Arabistan-İran ilişkilerinin bu anlaşma aracılığıyla ne kadar düzeleceğini hep birlikte göreceğiz. E, ama bu anlaşmaya göre iki ülke birbirinin egemenliğine saygı duyacak ve bu düzlemde her türden müdahaleden kaçınacak. E, i̇ki ülkenin Dışişleri Bakanları e, bu Ramazan ayı içinde yüz yüze bir görüşme gerçekleştirecek deniyor. Bu görüşmelerde Yemen ve Suriye'de olup bitenlerden e, Irak ve Lübnan'da tansiyonun düşürülmesine, e, Basra körfezindeki gerginliğin azaltılmasına kadar pek çok başlık ele alınacak. E, Tabi bir de yurt dışında Suudi Arabistan sermayesiyle iş yaptığına inanılan e, yani Farsça yayın yapan İran International kanalının akübetinin ele alınacağı söyleniyor. Ee, evet e, İran ve Suudi Arabistan ve de e, elbette Çin arasında böyle bir anlaşma var. E, ama Orta Doğu ve yakın Asya'da işler e, her zamankinden daha karışmış durumda. E, biz burada depremin sorunlarına odaklanmışken son zamanlarda daha çok da seçim konusuna odaklanmışken e, bu bölgelerde bambaşka gelişmeler oluyor. Ben e, elbette bir uluslararası ilişkiler uzmanı değilim e, ve bu anlamda haddimi aşmak istemem. Ama ortada sıradan insanların bile e, görebileceği bir takım gerçekler var ve bunlara bir kez daha buradan dikkat çekmek istiyorum. Biliyorsunuz kısa bir süre önce e, bir İranlı Tahran'daki Azerbaycan Büyükelçiliğini bastı ve burada bir görevliyi kat katletti. Ee, olayda daha çok insan ölmüş olabilirdi ama görevlilerden biri cesur çıktı ve saldırganı etkisiz hale getirdi. İran e, olayı e, karısına kızgın bir meczubun gerçekleştirdiğini öne sürdü. Ama Azerbaycanlı yetkililer bunu inandırıcı bulmadılar ve Azerbaycan e, bu eylemde e, İran İslam Cumhuriyeti'ni suçladı. Bunun organize bir suç olduğunu öne sürdü. E, bu hayatını kaybeden Azeri görevlinin cenazesinin teslim töreninde de e, kameralara yansıyan büyük bir gerilim oldu. E, sonrasında öyle bir hava oluştu ki e, ben kendi adımı Azerbaycan'ın e, İran'a saldırısına ramak kaldığını düşünmüştüm. E, bir anıyla da bana şöyle geliyor. E, Azerbaycan'ın İran'a saldırısını durduran gerekçelerden biri, Öyle sanıyorum ki Türkiye'deki ve Suriye'deki iki büyük deprem oldu. Bu arada Fazıl Mustafa adlı Azerbaycanlı bir milletvekili var ve bu milletvekili İran'ın Azerbaycan'da radikal İslamcı teröristlerin üstlenmesine olanak sağladığını ya da onları buraya taşıdığını iddia edince geri otomatik bir tüfekle evinde saldırıya uğradı iki kurşun yarası aldı ee, ama yaşıyor ee, ve bildiğim kadarıyla Bakü konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı ee, ve dosyaya da yayın yasağı getirdi. Yani bir tarafta İran ve Azerbaycan gerilimi var ama başkaca e, konularda var. Örneğin e, Ermenistan'da Azerbaycan arasında da bir gerilim var ve tansiyon son derece yükselmiş durumda. İki ülkenin bugünlerde yeniden savaşın eşiğinde olduğu konuşuluyor. Olası bir çatışmada İran'ın Ermenistan'a, Türkiye'nin de Azerbaycan'a yakın duracağını düşünüyorum. Bu arada geçtiğimiz hafta içinde Suriye cephesi de karışıktı. İsrail ve Amerikan güçleri Suriye topraklarında İran güçlerine hedef aldılar. Aynı biçimde İran'da Suriye'de Amerikan güçlerin hedef aldı ve bu saldırılardan birinde bir Amerikan askeri hayatını kaybetmiş oldu. İsrail ise tarihinin en büyük eylemleriyle sarsıldı. Ee, yani mevcut hükümet içeride bütünüyle sıkışmış durumda ve bir savaş hali muhalefeti hizaya sokmak için iyi bir gerekçe sunabilir. İran ve Suriye yönetimlerinin Çin ve Rusya ile yakın bir ilişki içinde olduğu da biliniyor. Ee, önceki hafta Rusya ile Çin arasında da çok yönlü bir anlaşma imzalandı. Ee, yani olası bir çatışmada Çin, Rusya, İran, Suriye yönetimlerinin bir blok halinde hareket edebileceğini düşünebiliriz. Ve bu kutuplaşma ortamını ben çok tehlikeli buluyorum. Ee, yani bana öyle geliyor ki e, bugünlerde ortaya çıkacak herhangi bir gelişme bizim gündemimizi yani örneğin seçim gündemimizi bütünüyle değiştirebilir. Elbette ille kötü şeyler olacak ve bütün bu bölge kan gölüne dönecek demiyorum. Karamsar ve kötümser de olmak istemiyorum ama bu tabloyu da görmezden gelemeyeceğimizi düşünüyorum. Gelmememiz gerektiğini düşünüyorum. İran klasik sanat müziğinde herkesin favori bir sanatçısı vardır, olabilir. Ama benim gözümde 20. yüzyıl İran klasik sanat müziğinin en yetenekli sanatçısı Merziye'dir, yani Merziye Hanım'dır. 2009 yılından beri pek çok programda ben onun parçalarına yer verdim. E, hatta kimi zaman onun hakkında özel programlar yaptım. E, dolayısıyla onun güzel şarkılarından birini seçmek benim için zor bir iş. E, ama bugün onun daha önce çalmadığım bir parçasını çalmak istiyorum. E, parçanın adıysa Mecnun-i Toh. Senin mecnunu. Dinliyoruz. Açık Radyo'da Fizan Ekspresi programını dinliyorsunuz. Fizan Ekspresi her cumartesi saat 15'te yayınlanıyor. Son aylardaki programlarımın pek çoğunda size Beluç halkının sünni kesimlerinin, yani çok önemli bir bölümünün dini lideri Mevlana Abdülhamid'den söz etmiştim. Mevlana yani Moğlevi biz din insanı. E, buna karşın bütün İran halkının ve kimi komşu ülkelerin takdirini kazanmakta e, Ve ben bunu gerçekten de hak ettiğini düşünüyorum e, Çünkü aylardır yalnız dini değil siyasi olarak da halkına önderlik ediyor e, Katledilen, tutuklanan, işkence gören insanların yanında oluyor daha da ötesine geçiyor hatta. Ee, İslam dünyasına kimi yenilikçi düşünceler, çarpıcı düşünceler hediye ediyor. Ee, örneğin sonuna kadar raiklikten yana olduğunu ifade ediyor. Ee, din temelli İran Anayasası'nın da e, öteki ülke anayasalarının da değiştirilmesi gerektiğini savunuyor. E, ve yapılacak yeni anayasaların e, Yahudiler gibi, Hristiyanlar gibi, Ateistler gibi e, grupların haklarına saygı duyacak biçimde hazırlanması gerektiğini savunuyor. Bu arada e, idam cezasına da karşı çıkıyor. E, üstelik bu görüşlerini de Zahidan'daki Mekke camisinde her cuma e, Cuma hutbesinde cesaretle dile getiriyor. Moğlevi Abdülhamid'in sözcülük ettiği bu yenilikçi ve cesur yaklaşım bugünlerde bir üst aşamaya geçmiş durumda. Nevruz tatili nedeniyle Zahidan'a giden yerli turistler mutlaka Mekke camisini de ziyaret ediyor ve orada Moğlevi Abdülhamid'i görmeye çalışıyor. Asıl ilginç olansa dünyada bir cami ilk kez kadınları başörtüsüz olarak da kabul ediyor ve bu da gelenlerin çok hoşuna gidiyor. Aynı zamanda görevliler gelenleri çok sıcak karşılıyor deniyor. Ee, bu durum e, İran halkının dikkatini e, daha çok çekiyor bugünlerde. Çünkü yeni yıl tatiline girildi ve Şiraz'daki ünlü e, Bağ-ı İrem, yani İrem bahçesine, cennet bahçesine girmek isteyen yerli turistler e, bahçeye girişlerde kimi sorunlarla karşılaşıyor. E, bazı kadınlar e, hijabları uygun olmadığı öne sürülerek içeri alınmıyor. Dolayısıyla böyle turistik bir mekana bile giremeyen insanlar Zahedan'da Mekke Camisi'ne başörtüsüz girince e, Muğlevi Abdülhamid'e duydukları saygı artıyor. E, programa bir zamanlar ilk kez Peris Hanım'ın seslendirdiği bir parçanın bir başka versiyonuyla başlamıştım. Şimdi ise onun kendisinin seslendirdiği bir parçayla devam ediyor olacağız. Parçanın adıysa Ben Peris Hanım'ın sesini çok güzel buluyorum. Onu çok yetenekli buluyorum. Ama bir yandan da onun özgürce söyleyeceği günleri göremeden yaşlanıp gitmiş olmasına da üzülüyorum. Perisan'ın Han'ın parçayı son derece yetenekli müzisyenlerden oluşan Dastan Müzik grubuyla icra etmişti. İran medyası bir yandan da İranlıların Türkiye'deki konut alımlarını konuşuyor. 6 Şubat'ta Türkiye'de ve Suriye'nin kuzeyinde meydana gelen depremlerin İranlıları Türkiye'den konut alımı konusunda etkilemediğini vurguluyorlar. İstatistiklere göre Türkiye'den konut alımı için 2018 20 döneminde İran'dan 7 milyar dolar çıkmış. Ee, elbette İranlılar siyasal sığınmacı olarak daha çok Batı ülkelerini tercih ediyor ama e, layık bir yaşam biçimi tercih eden, buna karşın rejimle militanca bir karşıtlık içinde olmayan kesimler için Türkiye'de anlamlı bir tercih oluyor. E, çünkü kültürel bir yakınlıkları ve yatkınlıkları var. Ve sanıyorum ki Türkiye'yi görece ucuz buluyorlar. Coğrafi yakınlık da önemli bir etken. Birçok İranlı batı ülkelerinde yaşayan yakınlarıyla Türkiye'de buluşuyor. Kimileri ise karayolunu kullanıyor ve bu arada bazen uzun bir turistik gezi de yapabiliyor. Türkiye'yi tercih eden önemli ailelerin önemli gerekçelerinden biri de özellikle genç erkek çocuklarının olması oluyor. Çünkü İran İslam Cumhuriyeti askerlik dönemleri yaklaştığı için 18 yaş üstündeki erkeklere pasaport vermiyor. Dolayısıyla genç erkekler 18 yaşlarına basmadan Türkiye'deki bir okula hazırlanmak ya da kayıt yaptırmak üzere İran'dan Türkiye'ye ayak basmış oluyor. Bu çocukların varlığı da aileleri için bir köprü oluşturuyor. Destesi Eminullah Reşidiye ve Kasım Halet'e ait olan Berbad Ref'de adlı parçayı Eminullah Reşidi'nin sesinden dinleyerek devam ediyoruz. Tam karşı binamızda İranlıların oturduğu birden fazla daire olduğunu bu İranlı genç arkadaşların düzenlediği partiler aracılığıyla öğrenmiştim. Geçtiğimiz hafta bir gece uzun Noruz tatilini fırsat bilen bu arkadaşlar... Ee, güçlü kolonları neredeyse pencerelere dayayıp ürpertici niteliksizlikte bir müzik yayını yapmaya başladılar. Ee, ve Bu yaygarayla birlikte sokağın başında birden bir polis otomobili belirdi. Ee, kısa bir süre sessizlik oldu ama bu arkadaşlar polis gider gitmez aynı düzende devam ettiler. Ee, Tabi ben İranlı komşularımı size şikayet etmek için anlatmıyorum bunları. Ee, onlar bu berbat müzikleri dinlerken aklımdan neler geçiyordu onu anlatmak için biraz ortam yaratıyorum ee, çevremizdeki gençlere baktığımda ise bunların birçoğunun e, bırakın Münir Nurettin Selçukları Kazancı Belihleri Hacı Taşanları e, Fikret Kızılokları Bülent Ortaçgilleri bile tanımadıklarını görüyorum ve gerçekten çok şaşırıyorum ve üzülüyorum e, bu dediklerimin İran'da gençler hatta orta yaşlılar için de geçerli olduğunu düşünüyorum. Yani burada çaldığım ya da paylaştığım parçaların İranlılarca sabah akşam çalınıp dinlendiğini ya da bilindiğini sanmayın isterim. Onlar da bizdekiler gibi ya da dünyanın birçok yerindekiler gibi piyasanın tutsağı konumundalar. Ben buna üzülüyorum ama çok da büyütmemeye çalışıyorum. Çünkü biliyorum ki kimi keşifler bazen biraz art zamanlı olarak gelebiliyor. Programın sonuna yaklaşıyoruz. Ee, ben de söylemeden geçmek istemiyorum. Ee, programı dinleyen bir grup dostumuz bana yazma nezaketi gösterdi. Ee, sayıdan çok etkilendim ve çok mutlu oldum. Ee, son derece nitelikli bir insan grubunca dinleniyoruz. Dinleniyorum. Ee, ve bunu e, bilmek gerçekten büyük bir ayrıcalık. Bunun böyle olması büyük bir ayrıcalık. Ee, elbette aynı ölçüde sorumluluk da gerektiren bir şey. Umarım mahcup olmam. Bana ulaşmak isterseniz programın e-maili, e-mail adresi fizanexpresi.yahoo.com Bunu da hatırlatmış olayım. Şiiri Ferudun Moşiriye, bestesi ise Roham Sobhani'ye ait olan Mövci Hun, Kan Dalgası adlı tesnifi, Hesen Şerhi'nin ve Hale Seyfizade'nin sesinden dinleyeceğiz. Bu son parçayla bu haftaki programı da kapatıyor olacağız. E, tesnif, buradaki anlamıyla, e, şarkı sözü olarak yazılmamış olan bir şiirden bestelenmiş, yani şiir olarak yazılmış bir şiirden bestelenmiş bir parçayı ifade etmek üzere kullanılıyor. Utanın ey güç tanrıları! Son verin, son verin bütün bu zulümlere ve sıkıntılara, diyor şarkı. Ta Berna diğer, Golo Golzarbaşit. Bir sonraki programa kadar gül olunuz, gülizar olunuz.